kulların arasında sen elbette hükmedeceksin ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum o zalim kâfirler dünyanın bütün malları ve imkânları kendilerinin olsa hatta onların bir misli daha bulunsaydı kıyamet gününde azabın kötülüğünden kurtulmak için derhal fidiye olarak verirlerdi o gün onların hiç hesaba katmadıkları